Giyim tarzınızla kimliğinizi oluşturun. Kıyafetler bedeninizi sarar, ruhunuzu ve kişiliğinizi dışarıya yansıtır. Kıyafet seçerken sadece bedeninizi örtmüş olmazsınız. Rengi, kesimi, kumaşın dokusu, parlaklığı, etek pantolon boyu, esinlendiği moda akımı gibi detaylar, kişisel zevkleriniz ve haleti ruhiyenizin bir panoramasıdır kısaca. Şimdi kısacık hayal edin. Bir sokakta yürüyorsunuz. Her gün işe, markete giden, alışıldık kıyafetlerin içinde onlarca insan görürsünüz. Ancak kalabalığın arasında sıra dışı giyinmiş biri varsa muhakkak gözünüze çarpar. Alışıldığın dışında kullanılan bir şapka, ilginç bir güneş gözlüğü, seksi bir deri ceket. Tüm ilgiyi bir anda üzerine çeker. Daima ilginçlik peşinde olmak ve ilgi çekmek uğruna sizin ruhunuzu dışarıya yansıtmayan detayları kovalamanızdan söz etmiyorum. Ancak sıradan bir görünümü kırmak için bazı ufak taktikler deneyebilirsiniz. Bu hem sizi bakımlı hem de havalı gösterir. Kıyafet seçerken amaca ve ortama uygun giyinmek önemlidir. Örneğin gideceğiniz ortam savaş bir yerse abiye elbise ve topuklularla gitmeniz sizi tuhaf bir haline getirir. Üstelik sizin için de konforlu olmaz. Bazı özel davetler, partiler, iş yerleri ya da yemek davetleri için dress code (kıyafet zorunluluğu) vardır. Örneğin resmi bir kıyafet zorunluluğu uygulanan bir yere kot pantolonla gidilmez. İş yerinizde şofmanla çalışamazsınız ya da özel partiler için şık bir gece elbisesi giymeniz beklenir. Diğer yandan kıyafetlerinizin size uygun olması da önemlidir. Herkesin beli bir beden tipi ve her beden tipinin de vurgulanacak farklı bir özelliği vardır. Beden algısı ve ölçüleri konusunda sıkça yaşanan tartışmalar vardır. Özellikle kadınlar için 34 bedende yatması, göğüs ve kalçaların oranları üzerinden yaratılmış ideal bir güzellik algısı vardır. Bugün artık beden ve kilo dayatması konusunda algılar yerle bir ediliyor. Kimse aşırı zayıf ya da her an seksi olmak zorunda değil elbette. Yapmanız gereken sadece beden tipinize uygun seçimler yapmanız ve sizi daha çekici kılacak dokunuşları tamamlamanız. Şimdi kadınlar için genel vücut tiplerini ve ideal kıyafetlerini inceleyelim. Kendinize aynada uzaktan bakın ve aşağıdaki tiplerden hangisine daha çok benzediğinizi tespit edin. İdeal beden tipinize göre yukarıda bahsettiğim renklerin rollerinden faydalanarak hem estetik görünümünüzü inşa edin hem de iz bırakan bir imaj yaratın. Vücut tipleri Armut tipi Omuzların ve belin dar, basenlerin ise geniş olduğu vücut tipidir. Bu vücut tipine sahipseniz bedeninizi saran ve omuzlarınızı geniş gösteren kıyafetler size daha çok yakışır basenlerinizi basenlerinizden yukarı çekmek için üst kısmınızda açık renk, alt kısmınızda koyu renk kullanın. Küpe ve kolye gibi aksesuarları büyük ve renkli tercih edebilirsiniz. Yuvarlak tip. Bel kısmının vücudun diğer kısımlarından geniş olmasıdır. Bu tipteyseniz bel kısmınız kemer, lastik gibi şeylerle vurgulayamayacak şekilde giymelisiniz. Üst kısma giyeceklerinizin dökümlü, altta giyeceklerinizin ise hafif dar olması güzel bacaklarınızı çekmenizi sağlar. Dikdörtgen tip. Uzaktan bakıldığında bel, omuz ve basinin neredeyse aynı hizada görülmesidir. Bu ucud tipinde de bel su vurgulamayan kıyafetler giymek sizi daha çekici gösterecektir. Üstünüze giydiğiniz kıyafetlerin hafif dar, altınıza giydiğiniz pantolon, etek gibi kıyafetlerin bol ve asimetrik olması güzel olur. Ters Üçgen Tip Bu tipte omuzlar vücudun geri kalanına göre oldukça geniştir. Silüetinizi yukarıdan aşağıya doğru genişleyecek şekilde gösteren kıyafetler sizin için en idealidir. Kum saati görünümüne yaklaşmak için omuzlarınızı vurgulayamayan dar kıyafetler, Basenlerinizi geniş gösteren pantolon ya da etekler kullanın. Kum saati vücut tipi. Kum saati tipinde omuzlar ve kalça geniş, bel incedir. Belinizin darlığını ortaya çıkaracak her türlü kıyafet ve aksesuar sizin için uygundur. Bu görüntüyü abartmamak adına omuzları ya da kalçayı geniş gösteren kıyafetler yerine vücudunuzu saran kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ayrıca fazla dökümlü ya da salaş kıyafetler sizi olduğunuzdan daha şişman gösterebilir. Doğru makyaj nasıl yapılır? İster sadece dışarı çıkarken basit bir dokunuş ister günlük olarak makyaj çoğu kadının yapmaktan aldığı bir güzellik sarıdır. Binlerce yıl öncesinde Mısır'da ve eski medeniyetlerde kadınlar gözlerini sürme çeker, dudaklarını ve yanaklarını boyarlardı. Hatta sadece kadınlar değil, erkekler de çeşitli amaçlarla kamuflaj, güç gösterisi, rütbe nişanesi olarak yüzlerini boyarlardı. Kültürden kültüre değişiklik gösteren makyaj uygulamaları tarih boyunca karşımıza çıkar. Örneğin uzak doğuda kadınlar beyaz pudralarla yüzlerine porselen görünümü verirlerdi. Hindu geleneklerinde kadınlar göz kapaklarını boyar, bedenlerini renklendirir ve ayaklarını kına yakarlardı. Kadınlar olarak makyajı daha genç, çekici ve sağlıklı görünmek için yaparız. Makyajla cildimizi pürüzsüz, dudaklarımızı canlı, gözlerimizi ise gizemli. Aslında kıyafet seçimi yaparken uygulayacağımız temel fiyolar makyaj için de geçerlidir. En doğal makyaj, makyajsız gibi hissettiğiniz ve algıladığınızdır. Bu yüzden girdiğiniz ortama uygun şekilde makyajınızı az ve öz tutmaya çalışın. Dudaklarınızı vurguladıysanız gözlerinizi, gözlerinizi vurguladıysanız dudaklarınızı sade tutun. Bir diğer önemli nokta ise makyajın ten, göz, kaş ve saç renginizle uyumlu olmasıdır. Bunu sağlamak için ilk adım cildinizin alt tonunu bulmaktır. Gün ışığında bileğinizin iç kısmında damarları inceleyin. Damarların rengi yeşil ağırlıktaysa sıcak, mavi ve mur ağırlıktaysa soğuk, karışıksa nötr alt yapınız vardır. Sıcak alt tonuysanız makyajınızın kırmızı, kahverengi, sarı, turuncu gibi sıcak renklerin bazını oluşturduğu renkleri tercih edebilirsiniz. Kıyafetlerinizde de sıcak tonları kullanarak daha genç, enerjik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Temel renginizi siyah yerine kahve rengi olarak değiştirebilirsiniz. Beyaz yerine kırık beyaz kullanmanız genel görünümüzle uyum sağlar. Ayrıca bakır, roz, gold, renkteki takılar size daha çok yakışır. Cilt renginizin alt tonu soğuksa, Makyajınızda mavi, pembe ve mor renklerin bazını oluşturduğu renkleri tercih etmelisiniz. Örneğin fondöten, allık ve far gibi malzemeleri seçerken ürün bilgisinde soğuk, pembe ve gül kelimeleri geçen sizin için uygun olur. Kıyafetlerinize de aynı şekilde mavi ba bazlı soğuk renkler sizi açar. Temel renginizi siyah ve gri olarak düşünebilirsiniz. Takılarınızda gümüş ve beyaz altın tercih edebilirsiniz. Cilt alt tonunuz nötr genel anlamda size her renk yakışır. Fakat takılarınız, kıyafetiniz ve makyajınızın renk tonu açısından uygun olması sizin için bu bütün içinde parlamanızı sağlar. Temel renkler ne kadar kendi içinde sıcak ya da soğuk olsa da her rengin sıcak ve soğuk alt tonu vardır. Örneğin kırmızı genel olarak sıcak bir renk olsa da hem sıcak hem de soğuk tonu vardır. Bu sayede Örneğin kahveleri seviyorsanız ve soğuk alt tonunuz varsa, 5, toprak, rengi gibi size uygun olan kahve tonunu kullanabilirsiniz. Makyaj konusunda kendini geliştirmek, doğru makyaj tüyolarını öğrenmek için makyaj uzmanlarının önerilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın en doğal halinizi yansıtacak, abartıdan uzak bir makyaj ışıltınızı artıracaktır. İlişkileri düzelten dekorasyon önidirili. Dekorasyon beş duyunun iş başında olduğu ve etkileme alanıdır. İnsan psikolojisinin mekandan bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Yaşadığımız alanların, yatak odamızın ya da dışarıda vakit geçirdiğimiz yerlerin dekorasyonunun ruh halimizin üzerinde nasıl etkili olduğunu biliriz. Bazı düzenlemeler ilişkilerde insanların birbirine sıcak davranmasını etkileyecek kadar önemlidir. Özellikle yatak odası dizaynı ilişkiler için kurtarıcı limandır. Çünkü yatak odası cinselliğin yaşandığı ve ilişkinin %70'ine karşılık gelen iletişimin ve yakınlığın kurulduğu alanlardır. Yeni evleneceklerin çeyiz hazırlıklarında ya da evine değişiklik yapmak isteyenlerin mutlaka dikkat etmesi gereken bazı noktalardan söz edeceğim. Yatak odanızda kullanacağınız bazı renkler sağlıklı bir uyku uyumanıza, eşinizle daha çok tartışmanıza, cinsellik yaşayamamanıza ve cinsel olarak birbirinize çekici bulmamanıza neden olabilir. 1. Yatağınızın yüksek olmasına özen gösterin. Yer yasakları ya da alçak yataklar son dönemde farklı bir dizaynları yaratmak için oldukça popüler. Ancak yüksek yataklar enerjisel anlamda çok daha faydalıdır. İkincisi. Yatağın aynı zamanda yatak başlığının olması da önemli. Uygun renkte ve dokuda seçeceğiniz büyük ve yüksek yatak başlıklarını tercih etmelisiniz. Üçüncü. Bazalı yataklar kullanıyorsanız, içine doldurduğunuz şeyler enerjisel anlamda sizi ve eşinizi olumsuz etkiler. Yatağın altını ya da baza ise için boş olması enerjinin dolaşımı için önemli. Dördüncü, kullanılmış yatak ya da baza tercih etmeyin. Başkasının kullandığı yatakları evinizde, odanızda tutmayın. Çünkü yataklar enerjisel anlamda duyguların en çok geçtiği alanlardır. Beşinci, yatağınızda yuvarlak hatların hakim olmasına özen gösterin. Sadece yatağınızda değil, odanızda kullanacağınız diğer objelerde keskin kesimlerin ya da sivriliklerin olduğu şeyleri tercih etmeyin. Keskin uçların belirgin olduğu yataklarda uyuyan çiftlerin daha sık tartıştığı söylenmiştir. Altıncı, komodin kullanacaksanız sadece tek tarafta değil, iki tarafta da komodin kullanın. Bir tarafı aydınlatmak için ışık varsa diğer tarafta da muhakkak bir aydınlatıcı yerleştirin. Yani dengeyi sağlayın. İki taraftaki komodinin ve aydınlatıcı lambanın da aynı olması önemli. Bu denge unsuru çiftlerin iletişimi açısından çok etkilidir. 7. Zavandaki aydınlatmayı kullanmak yerine komodin üstündeki ışıkları tercih edin. Tavandan doğrudan yayılan ışık, gündüz saatlerinde kullanıldığında bile agresyonu arttırır. 8. Yatağınız kapıdan ne kadar uzakta olursa o kadar iyi. Hatta kapıyı arkanıza almanız çok daha iyi ve arada mesafenin olması da gerekli. 9. Yatağınız pencerenin yanına yapışık konmamalı. Odanızın boyutları gereği yatağınızın pencerenin yanında olmak zorundaysa arada en az 10 cm boşluk bırakmaya ya da bir obje koymaya özen gösterin. 10. Bazı renkler yatak odasında cinsel arzuyu ve iletişimi güçlendirmek için önemlidir. Mor ve mor tonları ile kırmızı yatak odasında cinselliği ve iletişimi en çok artıran renklerdendir. Lila, hafif turuncular ve hardan renkleri de idealdir. Beyaz, pembe, yeşil ya da mavi renkleri yatak odanızda tercih etmeyin. 11. Yatak odanızda ayna bulundurmayın. Çoğu yatak odasında ayna vardır. Ancak yatak odasında ayna bulundurmanız önerilmez. Bunun nedeni sakin, dingin olması istenen yatak odasında aynaların ortama aktif bir enerji vermesidir. Bunun sonucunda huzursuzluk, rahatsızlık, uyku sorunları gibi durumlar ortaya çıkar. Eğli çiftlerin yatak odalarında bulunan ayna ilişkide sadakatsizliğe ve güvensizliğe tetikler. Eğer odadan ayna çıkartılmıyorsa en azından yatağı yansıtmayacak, direkt yatağa bakmayacak şekilde konumlandırılabilir ya da üzeri örtüyle kapatılabilir. Sadece çiftler için değil bu öneri. Tek başına yaşayanlar ya da yatak odasında depresif etkiler nedeniyle ayna bulundurmamak. 12. Yatak odanızda çalışma masası ve da bulundurmamalısınız. Bunlar da iletişiminizi olumsuz etkileyen unsurlardır. 13. Kitaplık ya da kütüphane yatak odasında olmamalı. Elbette okuyacağınız kitaplar yanınızda olabilir. 14. Yatak odasında akvaryum, su ile ilgili resimlerin olmaması gerekir. Görsel olarak su ile ilişkili objeler enerjisel olarak daha çok para harcamanıza neden olur. 15. Çarşaf renklerinde kahve rengiyi tercih etmeyin. Mavi, mor, pembenin uçuk tonlarını kullanabilirsiniz. Yatak örtülerinizde ve nevresimlerinizde koyu renkleri de tercih etmeyin. Ninelerimizden, annelerimizden hep sakız gibi çarşaf benzetmesini <gülüyor> duymuşsunuzdur. Temizlik, saflık vurgusu da beyaz renk üzerinden yapılır. Ama söz konusu ilişkimiz olduğunda beyazdan da kaçınmamız gerekir. Çünkü beyaz soğuk bir renk olarak cinsel iletişime engeller. Açık ve uçuk renkleri tercih etmeniz yataktaki iletişiminizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. 16. Yatak odasında mümkünse aile resimleri bulundurmayın. 17. Yatak odasında gözetmeniz gereken en önemli şeylerden biri de eşitliktir. Kullanacağınız objelerin bile ikişer tane olması gerekir. Mekanın enerjisini dengelemek için sirkeli su. Bulunduğunuz odanın enerjisini dengelemek için yarım bardak suya bir tatlı kaşığı tuz, kalan yarısına da sirke koyun. Bardağı odanızda 24 saat bekletin ve sonrasında dökün. Üst üste 2-3 gün yapabilirsiniz. Sarı bir sirke ile yapmak daha iyi olur. Örneğin elma sirkesi tercih edebilirsiniz. Özel dekorasyon önerileri Feng shui Feng shui temelde mekanların ve eşyaların düzenlenerek ortamdaki enerjinin olabilecek en iyi düzeye getirilmesidir. Nesneleri olabilecek en uygun yerlere yerleştirerek mekanın enerjisinin artırılması hedeflenir. Antik Çin öğretisindeki inanışa göre kaderimiz üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Çünkü mekanların huzur, zenginlik, sağlık, uyum gibi enerjileri içinde bulunan insanların enerjileriyle uyumlanır. Bu şekilde uyumlanan enerjilerimiz bu olumlu enerjileri çekmemizi sağlar. Ben Pengşu'ya göre dünyada beş element vardır. Bunlar tahta, toprak, metal, su ve ateştir. Tahta gelişimi, metal zekayı, toprak dengeyi, su bilgeliği, ateş ise tutkuyu simgeler. Her elementin bulunduğu alana kattığı bir enerji vardır. Mekanların belli köşeleri belli enerjileri taşır. Her mekanın bir enerji haritası vardır. Elementleri mekana bu haritaya göre yerleştirdiğinizde enerji akışını maksimum düzeye ulaştırabilirsiniz. Odalar için tavsiyeler Giriş Giriş alanı her zaman temiz ve düzenli olmalı. Bu kısmı olabildiğince geniş tutmaya çalışın. Alanı genişletmek için ayna, ferahlatmak için de ekstra aydınlatma kullanabilirsiniz. Salon Salonda dikkat edeceğiniz ilk şey rahatça hareket edebilmeniz olmalı. Eğer salonunuz çok küçükse fazla eşya doldurmamaya özen göstermelisiniz. Eğer mümkünse odadaki en büyük koltuk girişe bakıyor olmalı. Odadaki hiçbir eşyayı duayla tam temas ettirmeyin ve aralarında en az 2 cm boşluk bırakın. Sehpaların köşelerinin hafif yuvarlak olmasına özen gösterin. Tül perde evin içindeki güzel enerjiyi korur. Eğer perde kullanmayacaksanız pencereye yakın bir bitki yerleştirin. Salonda baskın renkleri daha pastel ve hafif kullanmanız gözünüzün yorulmasını engeller. Bitkileri bu alanda rahatlıkça kullanabilirsiniz. Lambeder kullanacaksanız girişin tam çaprazına koyabilirsiniz. Yatak odası Yatak odasının genel anlamda soft renklerde olması dinlenmenize yardımcı olur. Yatağınızın başlığı duvara dayalı ve kapıyı görebileceğiniz şekilde olmalı. Komodin kullanacaksanız her iki tarafta da olması daha iyi olur. Yatak odasında her objeden iki tane olmasına dikkat edin. Partnerinizle olan fotoğraflarınız, mumlar ve diğer romantik öğeler yatak odası için idealdir. Mutfak Lavaba ve ocak karşılıklı olduğunda odada su ve ateş çatışması olabilir. Bu da ev içinde tartışmalara sebep olur. Bu yüzden bu ikisinin aynı hizada olması daha sağlıklıdır. Mutfakta siyah ve kırmızıyı çok kullanmamaya özen gösterin. Masanın üzerine çiçekler koymak ve masayı gören bir ayna yerleştirmek evinizdeki bereketi arttırır. Ayrıca bir kase da bulundurabilirsiniz. Banyo Klozetin kapağının açık olması evin tüm enerjisini emer. Bu yüzden kullanmadığınız zamanlarda kapalı olmalıdır. Banyo zenginliği temsil ettiği için akan musluk ya da sifonları mutlaka tamir ettirin. Damlayan ya da akıtan musluklar para kaybına sebep olur. Banyonuzun daima temiz, güzel kokulu ve ışıklı olması gerekir. Ev için genel tavsiyeler. Dağınıklığı toplayın. Dağınıklık enerji akışını bloke eder. Eşyaları bir alana yığmayın. Özellikle kilerin düzenli olması çok önemlidir. Evi sık sık havalandırın. Güneş ışığından yararlanın. Bitkilerin enerjisini kullanın. Özellikle havayı temizleyen bitkiler çok faydalıdır. Akvaryumunuz varsa mutlaka temiz tutun. Çünkü akvaryumun kirli olması hastalık enerjisi getirir. Giriş kapısının kaliteli, gösterişli olması ve siyah olmaması önemlidir. Giriş kapısı için en uygun element ahşap olarak belirlenmiştir. Giriş kapısının dışında su elementini hatırlatacak şeyler, çöp ya da ayakkabılık gibi eşyalar olmamalıdır. Salonda elektronik aletler mümkünse güney doğu tarafında olmalı. Yatağınızın karşısında ayna ya da televizyon koymayın. Bu çiftler arasında huzursuzluk yaratır. Yatak odası ve yatağın evin güney doğu kısmında olması daha iyidir. Kırık eşyalar eve üzüntü enerjisi getirir. Bu nedenle tutulmamalı, atılmalıdır. Olumsuz sisler uyandıran tablolar ve heykeller evin enerjisine emer. Bunun yerine daha pozitif etkiler yaratan obje ve isimler kullanılmalı. Yatak odası gibi alanlarda su elementine hatırlatan objeler kararlılığı azaltır. Finansal ve duygusal iniş çıkışlara sebep olabilir. Kuru ve yapma çiçek kötü şans getirir. Eskimiş kıyafet ve ayakkabılar ev içindeki enerjinin yenilenmesini engeller. Gerçek ölü hayvan tahnitleri ya da derileri evdeki canlı enerjinin akışını engeller. Evinizde kaktüs ve bonsai gibi bitkileri beslemek evin enerjisini keskinleştirir. Reyhan, limon ağacı, bambu, yasemin evde büyütebileceğiniz bitkilerdendir. Bunun dışında havayı temizleyen bitkiler de kullanılabilir. Evde bitki yetiştirecekseniz bu bitkinin kurumuş yapraklarını ve dallarını temizleyin. Ayrıca eve sinek ve solucan gibi parazit canlıları çeken bitkiler ev için uygun değildir. Çalışma alanınız doğu ya da kuzeyde olmalı. Çalışmayan saatler evin içinde tutulmamalı. Dokunmanın muhteşem hissi Dokunma duyusu dünyayı tanımak kadar güven, konfor, huzur gibi duygularımızı uyandırmada çok etkilidir. Örneğin kışın yağmur yağarken battaniyenin altında olma hissi bize iyi gelir. Çünkü battaniyenin bedenimizle teması bizi rahatlatır. Benzer şekilde sıcak bir duş almak günün tüm yorgunluğunu söküp atar. Çıplak ayakla çimende yürümek, yumuşak bir halıya basmak, zaten bir sabahlığın içinde olmak, kalife bir bornozla dolanmak bizde olumlu duygular uyandırır. Kıyafet seçerken, evimizde tabak bardak alırken ya da sebze meyve alırken dokunma duyumuzu kullanırız. Yumuşaklık, sertlik, ipeksilik, pürüzler, hafiflik, kayganlık, kuruluk dokunarak algılayabileceğimiz şeylerdir. Giyiminizle, aksesuarlarınızla olduğu kadar Teninizle de dokunma duyusuna hitap edersiniz. Dokunmak bağ kurmada güçlü bir etkiye sahiptir. Sarılmak, elleri tutuşmak, uyurken bedenlerin birbirine teması ve elbette cinsellik dokunmanın gücünü daima bize hatırlatır. Birisinde sadece dokunmak bile duygularınızı ifade etmeye yeter. Şefkatli dokunuşlar stres ve enerjiyi ortadan kaldırır. Temas ederek çok fazla şey söylemiş olursunuz. Dokunma duyusu o kadar önemlidir ki bugün sosyal medyada sadece konuşarak kendimizi anlatmaktan öteye geçeriz. Birbirimizi dürterek aslında dokunuruz. Dijital ortamda bile temasın gücünü hissetmek insanın duygusal dünyasının bir gereği. Dokunmak demek anlam yaratmak demektir. Etkili masaj teknikleri Dokunmanın en anlamlı yollarından biri masajdır. Masajın en temel etkisi rahatlamadır. Rahatlatan şeylere karşı konulamaz bir arzu uyarız. Ayrıca siz ona rahatlatıcı sevginizi sunarken onun size kendini bırakması da aranızdaki güven ve bağı geliştirir. Masaj sırasında partnerler kendilerini daha açık hissederler. Fiziksel yakınlık aradaki manevi duvarların da yıkılmasına yardımcı olur. Böylece partnerler arasındaki saldırganlık ve savunma dürtüleri azalır. Masajın çiftleri fiziksel ve duygusal açıdan birbirlerini yakınlaştıran bir etkisi vardır. Sevginizi ve yakınlığınızı güzel bir masajla partnerinize göstermeye ne dersiniz? Öncelikle sizin Rahat hareket edebileceğiniz, partnerinizle rahatça uzanabileceği ya da oturabileceği bir alan seçin. Işıkları olabildiğince yumuşatın. Mumlar ve hafif bir müzik güzel bir ortam yaratır. Telefon, bilgisayar gibi elektronik aletleri kapatın ya da sessize alın. Oda kokusu ya da tütsü odanın havasını değiştirin. Odanın sıcaklığına göre bir battaniye ayarlayabilirsiniz. Partnerinizin yüzüstü uzandığı yer, ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Yani siz masaj yaparken omurgasının duruşunun değişmeyeceği kadar sert, canını acımayacak kadar da yumuşak olması yeterli. Masaj için en uygun yer yataktır. Bu sayede masaj sonrasında yakınlaşmak isterseniz kolayca yakınlaşabilirsiniz. Partneriniz oturuyorsa dik oturduğundan, yatıyorsa da vücudunun simetrik olduğundan emin olun. Ayrıca hareketleri kolaylaştırmak ve masajın etkisini artırmak için meyve ve çiçek özlerinden yapılmış özleri, yağları karıştırarak vücutuna sürebilirsiniz. Örneğin, jojoba, lavanta, biberiye özlerini, bazerin, hindistan cevizi ya da zeytin ile karıştırabilirsiniz. Ya kullanacaksanız elbiselerinizin uygunluğundan kontrol, uygunluğunu kontrol edin ve uzandığınız yeri bir örtü serin. Yağ kullanmadan önce hafifçe ısıtın. Ellerinizle partnerinizin ensesinden omuzlarına ve sırtına doğru bastırarak yavaşça okşama hareketi yapın. Yukarıdan aşağıya doğru yaptığınız bu hareketi 8-10 defa tekrarlayabilirsiniz. Yağ kullanacaksanız önce ellerinizi güzelce yağlandırın. Sonrasında ellerinizi vücudunuzla masaj yapmaya başlayın. Parmak uçlarınızı partnerinizin omuzlarınıza yerleştirin. Hafifçe bastırarak yuvarlak hareketler yapın. Bu hareketi omurganın tam üstü hariç tüm sırtı uygulayabilirsiniz. Ellerinizi açın. Partnerinizin omuzlarına dik bir şekilde yani serçe parmağınızla ellerinizin kenarı ona değecek şekilde hafifçe vurun. Bu vuruşlar hafif ve sık olmalı. Bu hareketi 10 saniye boyunca yapın. Ara verin ve tekrar yapın. Ayaklarının altına ve avuç içlerine parmaklarınızla, yuvarlak hareketlerle bastırın. Ayrıca parmakları hafifçe çektikten sonra aralarını da hafif hareketlerle okşayabilirsiniz. Partnerinizin sırt bölgesine hamur yoğurma hareketleriyle basınç uygulayın. Ellerinizi yumruk yapın ve parmaklarınızın dış kısmıyla masaj yaptığınız bölgeden kalbe doğru bastırarak yollar çizin. Parmaklarınızla başın üst ve arka kısmından başlayıp yuvarlak hareketlerle enseye yaklaşın. Partnerinizin yüzünü başının üstü karşınıza gelecek şekilde kucağınıza alın. Parmaklarınızla partnerinizin yüzüne burnundan ve çenesinden başın arka kısmına doğru okşama hareketleriyle masaja devam edin. Özellikle kaş çevresi, alın ve çene bölgesindeki kasların gevşemesi ve sinüslerin boşalması partnerinizi oldukça rahatlatacaktır. Masaj yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Masaj sonrası vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırmak için partnerinizin su tüketmesini sağlayın. Masaj yaparken partnerinize hareketlerin sertliğini ve baskının kuvvetinin ne şiddetli olduğunu sorun. Bu konuda biraz daha bastırayım mı? diyerek geri bildirim alın. Masaj yapacağınız bölgeyi seçerken de partnerinize danışın. Masaj sırasında iletişim halinde olmanız çok önemlidir. Masajdan önce duş almış olun. Yağ kullanacaksanız partnerinizin alerjisi olup olmadığına emin olun. Ani ve sert hareketlerden kaçının. Boyun, kulakların altı, göz, koltuk altı, karın, omurganın tam üstü, böbrekler ve kasıklar amatör masajlar için uygun değildir. Yağı direkt partnerinizin üzerine dökmeyin. Önce elinize dökün ve sonra elinizle yayın. Özel bir masaj. Günlük eş masaj tekniği. Parklarınızla koltuğun iki ayrı ucuna oturun ve ayaklarınızı birbirinize doğru uzatın. Aynı anda birbirinize ayak ve bacak masajı yapın. Her akşam bu şekilde birbirinize 20 dakika ayırarak muhabbet edebilirsiniz. 5. Bölüm İz bırakmak için etkili bir yol Çapalama Çapalama nedir? Çapalama, partnerinizle sizinle iletişime geçtiği güzel vakitlerin ve güzel duyguların aklına gün içerisinde de gelmesini sağlamak üzere bazı özel yöntemlerle yapılan uygulamalardır. Çapalamada amaç yoğun bir duygu durumundayken o duyguyu hem bedensel hem de beş duyu yoluyla karşımızdakinin zihninde köklendirmektir. Çapalamayı başkasına yapabileceğimiz gibi kendimize de yapabiliriz. Çapalama bedende belli noktalara bası uygulanarak yapılır. Örneğin sevgilinizle çok mutlu bir anı paylaşıyorsunuz. Birazdan daha detaylı anlatacağım şekilde sevgilinizin belli bölgelerinde hafifçe baskı uyguladığınızda o anın hatırasını onun zihnine kazımış oluruz. Hapsedersiniz özetle. Çapalama da hedef olumlu duyguları hapsetmektir. Sevgi, şefkat, haz, huzur odaklıdır. Çapalama yaparken Beş duyu da iş başındadır. Görsellik, koku, işitme, tatama ve dokunma devrededir. İlişkiler beş duyu ekseninde akarlar ancak biz bunları hiç fark etmeyiz. Otomatik olarak yaparız ve geri bildirimlerini alırız. Ancak üzerinde hiç düşünmeyiz. Beş duyunun algılarınızı nasıl etkilediğini öğrendikten sonra şimdi işin içine çapalamayı da dahil ederek sihirli bir kapıyı açma vakti. Çapalar, şimdiki zamandaki ya da geçmişteki deneyimleri hayatımızın herhangi bir evresinde canlandırmamızı sağlayan araçlardır. Yaşanan deneyimi tekrar yakalamak için kullanılırlar. Çapalar, esasında her gün etrafımızda doğal bir şekilde oluşurlar. Örneğin, yanınızdan geçen birinin parfümünün size başka birini anımsatması, komşunuzda yediğiniz limonlu kekin sizi çocukluğunuza götürmesi, duyduğunuz bir şarkının sizi lise yıllarına götürmesi Örneklerinde olduğu gibi aslında her bir duyu da başlı başına bir çapı özelliği taşırlar. Hayatımızın herhangi bir evresinde bazı şeyleri zihnimizde mutlaka çapalamışızdır. Çocukken geçirdiğiniz ağır bir hastalık sonucu içtiğiniz bir şurubun tadına ya da kokusuna benzer bir yiyecekle karşılaşırsanız hemen arkasından hastalıkla ilgili anılarınızı hatırlarsınız. Ya da kemoterapi almış bir hastanın önünden geçerken bile Midesi bulanmaya başlar. Çünkü artık onun için hastane mide bulantısıyla eşleşmiştir. Orada hem görsel, hem dokunsal, hem de koku duyusu yoluyla etkilenmiş, acı hissetmiş ve tüm bunları zihninde çok boyutlu olarak kaydetmiştir. Onun için hastanenin penceresini görmek bile o anıları çağırmak için yeterlidir. Çapalama, öncesinde ilişki kurduğumuz bu duruma yeniden erişmek için yapılan bir ateşlemedir. Duysal uyarı ile içsel bilincinize bağladığınız anılarınızın kapısını aralarsınız. Çapalama da amaç anlattığım örneklerinde de bazı şekillerde olumlu, duygu ve kayıtları depolamak ve derinleştirmektir. Tıpkı o hastaneyi gören hasta örneğinde olduğu gibi bu kez beden bir hatırlatıcı unsur olarak kullanılır. Bu hatırlama siz o kişinin yanında yokken bile meydana gelir. Fiziksel olarak orada bulunmasanız dahi bedensel olarak uyarılma sonucu çağrılan anı size dair bir anı olur. Çapalamada tüm duyular işin içindedir ama dokunma duyusu önceliktedir. Diyelim partnerinizle ellerinizle çapalama yaptınız. Partneriniz elini bir yere çarptığında ya da uyurken elinin üstüne yattığında veya o noktayı uyardığında bu bölgeye yapılan çapalama sonucu tüm sistemler uyarılır. Ve o anıya anımsar. Hafızamız hem bilgiyi saklama hem de gerektiğinde geri çağırma ile ilgilenir. İşin içine duygular katıldığında ise kaydedilen anıya ya da bilgileri geri çağırmak bizim için daha kolaydır. Yapılan araştırmalara göre duygularımızla ilişkilendirdiğimiz şeyleri daha kolay hatırlarken duygularımıza hitap etmeyen şeyleri hatırlamakta zorlandığımız ortaya çıkmıştır. Çapalamada duygusal hafızamız iş başındadır. Yeni anılar duygusal bağ kurma açısından ne kadar güçlü ise hafızamıza da o kadar derin yerleşir. Tam tersi durumda ise yüzeysel anılar olarak kalırlar. Çeşitli uyaranlarla duygularımızda olduğunda olduğundaysa anılar birleşir. Çapalama hem kendi bedeninizde hem de karşınızdakinin bedenine kurduğunuz hatırlatma alarmları gibidir. Kurduktan sonra çalan her alarm yoğun ve güzel duyguları anımsatır. Nasıl ki sabahlar uyanmak için kurduğunuz alarm çalar çalmaz hazırlanmaya başlar, dişlerinizi fırçalar ve otomatik bir koşuşturma içerisine dalarsanız çapalama da zihninizde aynısını yapar. Partnerinize çapalama yaparken bunu ona söylememeniz gerekir. Çünkü bunu yapacağınızı söylemek hem karşınızdakini korkutarak size gardına almasına neden olur hem de elde etmek istediğiniz şeyi alamazsınız. Duygu kaybolur. Kısaca büyüyü bozarsınız. Sevgilinizi karşınıza alıp şimdi sana çapalama yapacağım dediğinizde savunmaya geçmesi doğaldır. Hem güven esasını zedelememek hem de doğallığı bozmamak adına bunun üzerine konuşmadan yapın. Altını çizmemiz gereken en önemli şey sizin bunu ilişkinizdeki güzel hatıraları canlı tutmak adına yaptığınızdır. Huzurla birbirinize sarılmış film izlerken. İlk buluşmanızda geçirdiğiniz özel bir anı unutulmaz kılmak isterken ya da size özel bir teklifte bulunduğu bir anda yapacağınız çapalama onun zihninde bıraktığınız izlerdir. İyi niyet, sevgi, şefkat, güven, dürüstlükte bırakacağınız izler sizi vazgeçilmez kılar. Çapalama size dair olan içsel durumları başka bağlamlarda ortaya çıkarmaktır. Yer değiştirmek, potansiyellerinizi engelleyen işlevsiz durumları veya bu durumların anılarını gidermek amacıyla da yapılır. Örneğin, kayıtlı olumsuz bir duyguyu silmek için çapalama yapılabilir ya da iş görüşmesine giderken stres ve heyecanınızı yenmek için daha öncesinde yaptığınız çapalamayı tekrar uyandırabilirsiniz. Geçmişteki bir anıyı yok etmek için de çapalama etkili bir yoldur. Ters çapalama ile önceki anıyı değiştirmek mümkündür. Örneğin hayatınızdaki kişi eski sevgilisini unutamıyorsa ters çapalama ile yeni anı kayıtları oluşturabilirsiniz. Ters çapalama ile eski anıları silik hale getirip kendi anılarınızı derinleştirmek mümkündür. Çapalama nasıl yapılır?